Selim Badur'la Korona Günleri Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın, merhabalar. Günaydın. Günaydın. Özdeş. Ee, umarım evet. bugün itibariyle bu bağlantılardaki yaşadığımız sorunları halletmiş oluruz. Evet. Ve bir kesintiye uğramadan sürtürüz programları diye düşünüyorum. Şu anda gayet iyi geliyor sesin. Evet. Tamam. Bundan iyi bundan sonra bundan sonra da böyle olacağını düşünüyorum. Tekrar açık radyodaki teknik arkadaşlara teşekkür ederek başlayayım. Ee, şimdi Dünya Sağlık Örgütü e, dün bir açıklama daha yaptın e, ve 8 günde yeni bir milyon olgu. E, bunu şöyle belki boyutunu anlatmak için şu örneği vermek mümkün. Bir kere ilk 1 milyon olguya erişim için 3 aylık bir zaman geçti ama son 1 milyonluk olgu 8 gün içinde oldu. Yani bu ikinci dalga değil birinci dalganın hız alarak, ivme e, kazanarak devam etmesi değil. Ben öyle değerlendiriyorum ama bu kriz aslında yine Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre e, sadece bir sağlık krizi olmaktan çıkmış durumda. Ekonomik, sosyal ve birçok ülke içinde politik bir krize doğru Evrildi diyor Dünya Sağlık Örgütü ve etkisini de onlarca yıl hissedeceğiz diyor. Hep bizim e, korona günlerinde birlikte vurguladığımız bir nokta vardı. E, yavaş yavaş gelişmiş ülkelerde, Avrupa ülkelerinde e, bu e, enfeksiyonun, bu salgının hızı biraz azalmaya başlayınca gündemden düşecek. E, önemli e, vurgulanmayacak çok diye. Bakın Nisan ayında bütün haberlerde ilk sırada yer alan bütün açık oturumlarda sadece ülkemizde değil Avrupa'da da konuşulan e, Covid-19 pandemisi artık gündemdeki e, yerini yitirmiş durumda. Ama bu Ama ilginç e, bir şekilde salgının hızı yavaşlamıyor. Aksine işte böyle İşte onu demek istiyorum. Şey. Özdeş Aksine, yani... Evet, onu diyor Hı. evet. Yani bu bu 1 milyon bir haftada 1 milyon 8 günde 1 milyon yeni olgu bu korkunç bir şey. Yani evet. başlangıçta yaşanan ve insanların ürktüğü, rahatsız olduğu o tablonun çok daha ağır, çok daha vahim bir e, evresini yaşamaya başladık ve insanlar bunun farkında değil, bunu almıyorlar. E, toplumlara aslında sadece ülkemizde değil, e, tabii Türkiye'de de olduğu için bunu e, vurguluyorum, e, Avrupa ülkelerinde de e, iyi anlatılmadı e, bu konunun önemi. Ya gereksiz ve abartılı bir e, bir takım endişeler e, yaratıldı ya da şu anda olduğu gibi yavaş yavaş alınan önlemler gevşetilerek hani bu iş bitti artık hani biraz dikkat edin ama bunu da atlattık gibi bir döneme girdik. Bu çok tehlikeli. Neden tehlikeli? Bir örnek vermeme izin verin. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu bütün açıklamalarının dışında Almanya. Yani şu 21 Haziran Pazar gününden beri Almanya'da hep o bir kişinin kaç kişiye bulaştığını gösteren ro değerinden bahsederiz. Bu ro değeri 1.07'den 2.88'e yükselmiş durumda. Yani salgının sonlanması için birin altında olması gereken değer hep düşüyor azalıyor derken 1.07'den 2.88'e yani Almanya'da bir kişi bir ya da iki kişiye bulaştırırken üç kişiye bulaştır hale geldi. Hastalık yayılmakta. Ee, bu önemli bir nokta diye düşünüyorum ve e, bunun nasıl anlatılacağı konusunda Hani bir fikir birliği e, henüz yok çeşitli e, ülkelerin yöneticileri arasında. E, evet, Amerika'da saat, da Amerika'da da son derece kayıtsızlık devam ediyor ve büyük bir yükselişte orada görüyor. Eyaletlerin yarısından fazlasında yükselme kayda geçmiş. Evet, Ama yani Trump'un sorumlusu olarak çok fazla test yapmamızdır dedi. Evet. <gülüyor> İki ucu keskin bıçak diye açıklama yaptı. Lütfen test sayısını azaltalım. Ne kadar çok test yaparsak o kadar çok vaka çıkıyor diyor. E, Ama tabii bu konuda dedi. haklı. <gülüyor> bu konuda haklı tabii. Yani e, te, aramazsanız bulmazsınız. Hiç aramayı <gülüyor> bırakın. Hiç Covid-19 ol olgusu saptamazsınız. Yani e, bu doğru bir mantık tabii. Şimdi <gülüyor> dünya sağlığı söyledi ölçü... bunda. <gülüyor> Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasında e, bu arada diyor e, nerede ne zaman ortaya çıkacağı belli olmayan gelecekteki olası pandemilere karşı da kesinlikle hazırlıklı değiliz. E, bu kez 2020 yılında yaşadığımız pandemiye hazır değildik ama bundan sonrakilere de hazır değiliz. En ufak bir şekilde dert çıkartılmak diyor. Yani e, Dünya Sağlık Örgütü'nün dünkü açıklaması olacak karamsar bir açıklama idi. Benzer bir açıklamayı ilginçtir. E, Fransa'da e, Seyahatler Birliği Başkanı Jean-François Riel. E, ama bu e, bildiğimiz turistik seyahatlerden çok ekolojik seyahatleri organize eden bir kişi. Bir e, ekoloji militanı kendisi. Diyor ki bir pandemiye ekolojik bir e, bu pandemi diyor ekoloji nedenin yol açtığını alış, açıp açmadığını bilmiyorum. Ancak iklim krizinin ekosistemlerde yıkımlara yol açarak yeni salgınlara zemin hazırlayacağından emin diyor. Böyle bir e, e, açıklaması var. E, hani toplumlarda radikal e, bir takım davranış değişimlerine yol açacak kadar uzun sürmedi şu anda yaşadığımız pandemi. Ama e, bun, e, bundan sonra diyor ekolojik sorunları e, ciddiye alabilmemiz için e, ne kadar yönlendirici oldu bunu bilemiyorum ama diyor. Ekoloji tartışılacak bir konu değildir. Ee, politik tercihlerimiz içinde yer vermemiz gereken bir olgudur diyor. Yani ilginç bir um, açıklamaydı. Siz de ilgilendireceğini ya da açık radyo e, ilgisini çekeceğini düşünerek söyledim. Ee, bir hmm. haber e, ilaçlara geçmeden önce Suudi Arabistan'dan temmuz sonu gerçekleştirilecek olan haç ziyareti e, ki açılıyor haç e, ziyareti bu sene. Fakat dışarıdan herhangi bir hacı adayının e, Suudi Arabistan'a girmesi söz konusu değil sadece ülke içinde yaşayan Suudilere açık olacakmış. Yani çok kısıtlı sayıda e, geçen sene 2,5 milyon kişi e, ziyaret etmiş e, o bölgeyi haç döneminde. Bu sene 2,7 milyon bekleniyormuş ama e, böyle bir şey olmayacağını söylüyorlar. Tabii e, Suudi Arabistan ve haç denince... Reuters'ın Reuters, in, e, Reuters Ajansı'nın e, İngiltere'de Office for National Statistik'ten aldığı bir bilgi var. E, biraz da tuhaf bir bilgi. E, İngiltere verilerine göre Müslümanlar, Yahudiler, Hindular ve Sikliler arasında Covid'den ölüm oranı Hristiyanlardan daha fazlaymış. Niye böyle bir açıklama yapmışlar? Bunun hmm. hani e, dini e, bir duyarlılık olması enfeksiyon hastalıkını tuhaf tabi o insanların yaşam koşullarıyla İlentili olmalı. Şimdi baktığımızda bilimsel çalışmalara burada da aynı tedavi döneminde sürecinde yaşananlar da olduğu gibi hidroksiklorin olsun, deksometazon olsun. E, bilimsel çalışmalarda da birbiriyle çelişen yayınlar yapılmakta. Dün e, Science dergisinde Qiang Yang, Qi ve arkadaşları insanda nötralizan antikorlar var. E, oluşuyor bunlar spike proteininin en terminal ucuna bağlanıyor demişler. Şimdi açıklayayım bunu. E, oluşan antikorların e, vücudun savunma sisteminin moleküllerinin e, koruyucu etkisinin olması lazım. Bunların bir işe yaraması lazım. Biz buna nötralizan özelliği diyoruz. Nötralize ediyor virüsü. E, evet diyor bu ekip Science'daki makalelerinde bu antikorlar, oluşan antikorların nötralizan e, özelliği vardır. Yani bir işe yarıyorlar. Aynı gün Sel dergisinde Emily Seydu ve arkadaşları oluşan antikorların çoğunun non-nötralizan özelliği var diyor. Kısacası birbirlerinden tamamen zıt iki bulgu. Evet, evet. Aynı gün, aynı gün ve iki önemli e, dergide Science ve Sel dergilerinde yayınlandı. Bu ilginç. Tabii bunun orta yolunu bulan bir çalışma da. Bu, tabii bu e, sıfatı ben yakıştırdım. Yine Science dergisinde eline bomb arkadaşlar. Ya biz böyle nötralizan, non nötralizan bir antikor kokteyli yapalım, onu kullanalım diyor. Bu da ilginç bir yaklaşım. Şimdi e, e, hidroksiklorokin ve e, diğer ilaçlara baktığımızda e, Brezilya'daki doktorlardan klorokin çalışmaları ile ilgili bu hiç işe yaramaz ve tehlikeli bir moleküldür yayınları çıkmaya başladı. Aslında baktığımızda bu yayınların çoğu başkanlarını desteklemek için yapılmış çalışmalar. Hani birazcık işin içine politikada giriyor gibi. Dünya Sağlık Örgütü ise ucuz ve birçok firma tarafından üretildiği için yani tek bir firmanın ürününü ortaya çıkartmayan bir yaklaşımdır. Bu dexametazon bunun üretimi arttırılmalı çağrısında bulundu. Ancak, ancak bu ilaç... Ağır vakalarda etkili biliyorsunuz. immün sistem yavaş yavaş ileri aşamalarında hastalığın zararlı olduğu için bu immün yanıtı baskılayan, onu durduran bir ilaç bu dexametazon ağır olgularda ölümleri üçte bir oranında e, azaltmaktan. Ancak ilaç ağır olmayan yani daha henüz işin başındaki olgularda ya da profilaktik olarak ya ben şundan bir tane ağzıma atayım da Bulaşmasın bana dediğiniz zaman tam tersi etki yapıyor. Sizi COVID'e karşı duyarlı. Bu çok mantıklı da aslında çünkü daha önce de söylemeye çalışmıştım. Hastalığı iki evrede biz değerlendirirsek ilk evrede immün sistemimizin güçlü, güçlendirilmesi gerekiyor. İkinci evrede daha ağır vakaları geçildiğinde, ağır tablolar geçildiğinde zarar veren immün sistem olmaya başladığı için immün sistemi kesmek, durdurmak, zayıflatmak Lazım. İşte bu aşamada e, geçerli olan, etkili olan dexametazonu erken dönemde yani immü sisteme ihtiyacımız olduğu dönemde verirsek o, o ihtiyacımız olan immü sistemi baskılamış oluruz. Bunu e, unutmamak lazım çünkü ülkemizde de batıda da hani Trump da yaptı ile ilgili olarak profilaktik olarak iki tane azma atayım dedi. Böyle şey olmaz dedi. Evet. E, bu bir takım yanlışlara yol açıyor. Bir de Avrupa ülkelerinde spor dalları arasında bir rekabet ve isyan başladı. Çünkü judo, güreş ve boks müsabakaları yasak ama rugby ve çeşitli handball filan gibi kolektif oyunlar. Spor dalları serbest, bu ne biçim şey diyorlar yani millet rugby'de ya da handball'da birbirlerine yapışıyor, kümeler halinde birbirlerine sarılıyorlar, ayrılıyorlar. Burada bulaş olmayacak da boksta mı olacak diye. Böyle farklı da yapılmaktadır. Şimdi, önemli bir çalışmadı. da Nature Medicine'de yayınlandı, Nicholas Davis arkadaşlarının çalışması. Yaş gruplarına göre bütün dünyadaki olguları kıyaslamışlar. Diyorlar ki 20 yaş altında sadece %21 olguda ağır klinik tablo oluşuyor. 70 yaş üzerinde ise %69. Bu yaşla ilgili olarak tablonun daha ağırlaşmasının önemli bir göstergesi sayılacak bir çalışma. Biz hep e, Amerika Birleşik Devletleri'nde zenginler arasında yoksullar arasında e, yoksul zenginler arasında hastalığın daha büyük yıkım e, hasar yarattığını vurguluyorduk. E, Diago Martinez ve arkadaşları dün Jama'da e, Latino dedikleri işte Latin Amerikalı ya da Latin kökenli Amerikalılar arasında da aynı zenginlerde olduğu gibi yıkımın çok fazla olduğunu, çok fazla hasar gördüğünü belirtiyorlar. Tabii, yerli yani, halklar herhalde. Evet, evet tabii. Yani ama Amazon'da da gün siz söylediniz Brezilya'da. Evet. E, oldukça önemli e, olumsuzluklar yaşanmakta. Şimdi e, ülkemizde biliyorsunuzdur e, birlikte görüp görüyoruz. E, grip mevsimi gelince bu grip aşısı iyidir, kötüdür tartışması da işte olur hep. E, Eylül ayında, Ekim ayında büyük olasılıkla yine benzer bir tartışmalar olacak. Ancak Önemli olan biz e, bu yıl 2020 yılında tüm Kuzey Yarımküredeki ülkeler gibi e, sonbahar aylarında bu grip e, mevsimini açacağız ülkemizde de. Şimdi bu dönem bir farklı bir yıl olacak 2020 çünkü Covid 19'la beraber bir e, devrede olacak, devreye girecek bir ko enfeksiyon, bu ikili enfeksiyonlar acaba. Her iki hastalığın tek başlarına yaptığı e, hasardan daha fazla mı bir hasar yapacak? Bunu bilmiyoruz. E, hastaneler eğer salgın sürerse ya da sonbahar aylarında daha da şiddetlenme olasılığını altını çizmeye çalışıyorum. Şiddetlenirse eğer hastaneler bu iki hastalığı birlikte e, üstesinden nasıl gelecekler? Bu tartışılıyor. E, acaba kimi ne zaman aşılayarak grip aşısını örneğin COVID'e yakalanmış insanlar aşılansın mı aşılanmasın mı sağlık çalışanları şimdiden grip aşısı yaparak en azından grip döneminde bu enfeksiyon nedeniyle işlerinden güçlerinden kalmasınlar mı bütün bunları tartışıyor bilim dünyası ve daha mevsim gelmeden önceden bu grip ve diğer solunum yolu enfeksiyon etkenleriyle Covid-19'un birlikteliğinin ne sonuçlar doğuracağı, acaba bunların bir etkisi, birlikteliklerinin bir olumsuzluk yaratmayacağını yaşayıp göreceğiz diye belirtiyorlar. Evet. Eğer vaktim kaldıysa bir de Türkiye'den bir, bir haber var. var. Evet. Peki o zaman e, Sayın Mehmet Öztürk, kendisi İzmir Biyotip ve Genom Merkezi Müdürü. Ee, Cumhuriyet Gazetesi'nden Orhan Bursalı'ya bir röportaj varmış. İsterseniz bunu yarın konuşalım. Çünkü Mehmet Öztürk e, Türkiye'deki e, yapılan çalışmaları hani en ciddi yürüten ekiplerden birinin başındaki bir bilim insanı. E, kendisi ben, Fransa'da uzun yıllar çalıştı ve d 53 verilen bir onkogen üzerinde e, dünya çapında buluşları olan bir bilim insanı. Onun yaptıklarını onun yaklaşımlarını o zaman yarın e, biraz beyinimi yordum söylediklerini Mehmet Öztürk. Burada evet, durayım tamam. Lütfen. Peki lütfen. Peki çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek Yeniden. üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun, Selim Badur'la Korona Günleri